Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas. Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir sanat ve sanatçılar programında buluşmaktan mutluyuz. Bu haftaki konuklarım bir bir grup, genç arkadaşımız, Eczacılık Fakültesi öğrencileri. Bu öğrencilerimiz İstanbul Eczacı Odası'nın Gençlik Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yapıyorlar. Bu sene, şurada söyleyelim, oyunu da ben Ülke Ayvaz yönetiyorum. Gençlerin 5. yılı, Ezra 15. yılı, çocukların, Ezra çocuklarının da 4. yılı olduğunu hatırlatayım. Şimdi efendim bu seneki gençlerimizin oyunu Aristofanes'in Lissistrata yani Kadınlar Savaşı adlı oyunu M.Ö. 411'de yazmış. Şimdi ilk iki konuğum, oyuncum Betül Gündüz ve Dilan Eroğlu seslendirecekler. Oyunun başında Lissistrata ile Kleonike karşılaşıyor. Ah şu kadınlar. Bakos bayramına, panta pınağına çağırılsalardı ortalık davul dümbelekten geçilmez olurdu. Bak şimdi bir tanesi gelmiş mi? Ama dur. Bizim komşulardan biri çıkıyor. Günaydın Kelonike. Günaydın Nisisa <gülüyor> Bu ne hal? Ne var? Polis gibi bakma öyle iki gözüm. Kaşlarını çatmak yakışmıyor sana. Kuduracağım öfkemden. Olur şey değil. Bir de erkekler bizi kurnaz, becerikli bilirler. Öyleyizdir ya. Öyleyizdir ama bir iş için toplanalım, konuşalım dedik. Hem şöyle böyle bir iş de değil. Uykularına kayıp gelemiyorlar. Sabret, çekerim gelirler. Kadın kısmının evden çıkması kolay mı? Kimisi kocasına bakacak, kimi çocuğunu yatıracak, yıkayacak, yedirecek. Ama başka işler de var. Çok daha önemli işler. Neymiş mesele Lisis Rahatacığım? Ne diye topluyorsun kadınları? Görülecek bir şey mi var? Hem de nasıl. Peki niçin gelmiyorlar? Nice zamandır evirip çevirdiğim bir mesele. Bana uykularımı kaçırtan bir mesele. Pek nazik bir mesele olsa bu evirip çevirdiğin mesele. Nazik hem de nasıl? Yunanistan'ın kurtulması kadınların elinde. <gülüyor> Yandı öyleyse Yunanistan. Devletin işlerini ele almalıyız. Yoksa ne Pelopenez kalır ortada. Aman ne iyi olur kalmazsa. Ne boyuta kalır. <gülüyor> sakın sakın ocağın balıklar. Ne de Atina demeye dilim varmıyor. Orasını artık sen düşün. Ama dinle. Şimdi bütün kadınlar burada toplanırsak... ...Boyitalılar, Pelopenezliler... ...bizler hep bir araya gelirsek... ...Yunanistan kurtuldu demektir. Böyle parlak işleri kadınlardan nasıl beklersin? Akıllık işlerin işleri bunlar. Bizim işimiz gücümüz... ...boya sürünmek, takıp takıştırmak... ...sarı fistan, süslü popuç edinmek... ...işte bunlar bizi kurtaracak. Nasıl? Nasılı yok. Onlar girdi mi araya... ...erkekler o zaman zor mızrak atarlar birbirlerine... Ah nerede o günler? Neler yaparım neler kendime? Zorku şanırlar kalkanı. <gülüyor> ne güzel kumaşlar giyerim. Kılıç kargı taşıyamaz olurlar. Ne sandallar alırım. Peki böyle bir iş için gelmeleri gerekmez miydi kadınların? Gelmekte laf mı? Uçmaları gerekirdi. Ama nerede? Göreceksin. Bütün attikallar gibi akılları sonradan gelecek başlarına. Kıyı kadınlarından bir teki bile yok. Salamis'ten de kimse gelmemiş. Oysa daha gün doğmadan gelir onlar. İlk gelir dediklerim bile yok meydanda. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi başka bir bölüme geçiyoruz yine aynı oyundan Nistrata yani Kadınlar Savaşı oyununda. Bu bölümün oyuncuları Esra Kızar, Selin, Seyhun. Şunu da hemen belirtmekte yarar var. Ee, bizim oyunumuzu yani Kadınlar Savaşı oyununun bütün oyuncuları kadın oyuncular. Bu Yunanistan'da e, Hitler işgalinde, Nazi işgalinde... Bir hapishaneye atılmış siyasi mahkumların kendi aralarında oynadıkları bir oyun gibi yaptık bunu. Bütün oyuncularımız kadın oyuncular. Şimdi erkek rollerini de kadınlar oynuyorlar. Tabii ki sahnede seyredeceğiniz zaman kılık kıyafetlerinde değişikliklerini fark edeceksiniz kuşkusuz. Ama şimdi bu bilgiyi verelim ki çünkü radyo tiyatrosu biçiminde oynuyoruz. Evet Esra Kızar ve Selin Seyhun'dan dinliyoruz. Elin karısını uyup niye bu hallere korsun beni? Hem bana eziyet ediyorsun, hem kendine. Dokunma bana, çekil. Ya evde köteberimiz ne olacak? Seninkiler, benimkiler ne olacak hepsi yüzüstü? Bana ne? Örgünü tavuklar dedikliyor, Öteye beriye sürüklüyor. Bundan da mı sana ne? O domrumda değil. Hmm, ya Afrodit törenleri? Bak bunca zamandır kutlamadığın. Onlar için de mi gelmezsin? Siz anlaşıp savaşa son vermedikçe dönmem. Zeus tanığım olsun. Peki isterlerse onu da yaparız. Peki isterlerse ben de eve dönerim. Ama şimdilik yeminliyim. Hiç olmazsa bu arada gel bir kez sevişelim. Hayır olmaz. Ama bu seni sevmiyorum demek değil. Seviyor musun? Öyleyse sevişelim birine. <gülüyor> Tuhafsın çocuğun önünde mi? Yok canım. İşte çocuk gitti. Uzatma artık hadi gel. İyi ama nerede? Nerede mi? Pam tam yeridir. Ama Akrapoşa nasıl temiz dönerim sonra? Kolayı var. Klepsirya çeşmesinde yıkanırsın. Peki ama yemeğim? bozayım mı? Delirdin mi sen? Boşver yemini. Günah benim boynuma. Peki gideyim bir Döşek getireyim öyleyse. İstemez istemez yere yatırız olur biter. Hayır dargın da olsak seni yerlerde yatıramam. <gülüyor> Görüyorsunuz ya bu kadın beni seviyor belli artık. İşte çabuk uzan ben de soyunayım. Aa olmadı gidip bir hasır getirmeliyim. Bırak şimdi hasırı istemez. Çıplak kerevet üstüne yatılır mıymış ayıp. Dur seni bir öpeyim bari. <gülüyor> Öp. Vay vay vay çabuk dön çabuk. İşte hasır uzan ben de soyunayım. Eyvah yastığın yok. Yastık mastık istemem ben. Ama ben isterim. Vay başıma gelen sofra başında Herakles'e döndük yahu Haydi kalk ayağa kalk Şimdi her şey tamam Evet her şey tamam hadi gel canım Dur göğsümü çözeyim Ha Ama bak barışı yapacaksınız Sakın beni aldatmış olmayasın Yemin ederim ki hayır başım için İyi ama örtünecek bir şeyin yok. İstemem örtüm, örtü Seni istiyorum. <gülüyor> Acele etme. Geleceğim. Dur biraz. Cık, öldürecek örtüsüm örtüsüyle ya. <gülüyor> Kalk ayağa. E, zaten kalkmışım. <gülüyor> koku süreyim mi sana? Yetti yahu. İstemem. Yok. Afrodit hakkı için istesen de istemesen de süreceğim. Ey Uluzeus. Yerin dibine geçir şu kokuları. Uzat elini. Al sürün. <gülüyor> bir şeye benzemiyor bu koku. Sade işi uzatıyor. <gülüyor> Tüh gördün mü başıma geleni? Yanlışlıkları o dosyağa getirmişim. İyi iyi kurbanın olayım kalsın. Çocuk musun hiç olur mu? Yerin dibine batsın bu kukulları icat eden. Al şunu. Görmüyor musun? Elim meşgul. Kalyat artık <gülüyor> getirme bir şey. Peki bağış üstüne. Dur sandallarımı çözeyim. Ama sevgilim Barış için oy vereceksin değil mi? Düşünürüz. Öldürdü tüketti bu kadın beni. Canımı çıkardı. Üstelik de sıvıştı gitti. Ah, nedir bu başıma gelen? Güzeller, güzeli karımını istemedikten sonra kime balta olayım? Kim besleyecek bu yavruyu? Atina, Katina neredesiniz? Bir sütlüne bulun benim yavruma. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir bölüm dinliyoruz. Bu bölümümüzün oyuncuları Beyza Şahin, Rümeysa Gül. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hoş şimdi oldu. bir bölüm sunuyoruz. Kadın başı, erkek başı. Şunu da tekrar hatırlatalım. Buradaki bütün rolleri, erkek rolleri de dahil olmak üzere kadınlar oynuyor. Çünkü bu bir kadınlar hapishanesinde geçiyor oyun. Bunu hatırlatmak isteriz. Evet, dinliyoruz. Dur hele, bu da nesi? <Gülüyor> Hay körolası herifler, pis alçaklar. Erkek dediğin yapar mı bu yaptığınızı? Görün, görün. İnanılır şey mi bu? Bir sürü kadın da yardıma geliyor dışarıdan. Ne şaşırdınız bizi görünce? O kadar kalabalık sanmıyordunuz bizi demek. Daha bu gördüğünüz bizim on birimiz. Ağız açtırmak doğru mu bu kadınlara? Kralım sopaları kafalarında ne bekliyoruz? Gelin biz de testileri yere koyalım. Ellerimiz boş olsun saldırırlarsa. Bu kadınların çenelerini dağıtmazsak ağızları durmayacak. Hadi vursana. Geldim işte. Yumruğu yerim. Ama ısıracağım yerinden de hayır kalır mı görürsün. Kes sesini yoksa pestilini çıkarırım senin. Hele bir dokundur bakalım parmağının ucuna. Seni döve döve gebertmez miyim? Ne yapabilirsin bana? Dişlerimle ciğerlerini, barsaklarını sökerim senin. Evropides en akıllısıymış şairlerin. Sahiden kadınlardan aşağılık yaratık yokmuş. Dayanın testilere. Vay tanrı düşmanın testilerde ne oluyor? Ya ateş ne oluyor? Söylesene mezar taşı. Kendi kendini yakmak için mi? Benim ateşim senin gibileri yakmak için. Benim suyum da senin ateşini söndürmek için. Ateşimi söndüreceksin ha. Yak da görürsün. Seni hemen kızartsam diyorum şuracıkta. Çamaşırlarını kirlettiysen gel bir amam yakayım sana. Bana mı amam leş karı. Hem de güvey amamı pis herif. Duydun mu? Şu hayasızlığa bak. Ağzımı tutamazsın ya. Öyle bir tıkarım ki ağzını. Burası mahkeme değil ki ağzımı tıkayasın. Tutuştur şunun saçlarını. Hadi dökül suyum dökül. Vay başıma gelen. Nasıl sıcak mı? Sıcak mı diyor soruyor utanmadan. Dur be yeter ne yapıyorsun? Sılıyorum seni yeşillenesin diye. Zor yeşillendirirsin sen bu kuru kütüğü. Dondum soğuktan. Hani ateşin vardı ya ısıtsana kendini. Efendim şimdi yeni bir bölüm dinliyoruz. Bu bölümü de Betül Gündüz, Betül Parlak... ...ve Dilan Eroğlu sunuyor, dinliyoruz. Tekrar söylüyorum, erkek rollerinde kadınlar oynuyor bütün oyunumuzda, bunu tekrar hatırlatıyorum. Biraz daha bekleyelim, Boyuto'dan, Peloponez'den de gelecekler, gelsin öyle. Evet, haklısın. Bak işte Lampito da geliyor. Hoş geldin Lampito. Bu ne güzel ten, bu ne gürbüz beden. Bir boğayı bile yere serebilirsin. Eh serelim de hani, idmanım yerinde. Atlamasına da atlarım. Şu yanındaki genç kadın nereli? Kibar bir kız, boyitalı. Doğrusu tam da boyitalı, Ovası movası yerinde. Evet, yaban otları da iyice yolunmuş. Öbür kızcağız kim? Oturaklı bir aileden, Korintoslu. Sahi oturaklı be enine boyuna. Kim çağırdı kadınları böyle sürü sürü? Ben çağırdım. Söyle bakalım bizden ne istiyorsun? Evet haydi artık canım söyle. Neymiş bu önemli mesele? Şimdi söylerim ama söylemeden önce bir şey soracağım size. Ufacık bir şey. Sor ne soracaksan? Çocuklarınızın babalarını aradığınız yok mu? Askere gidip kalmış kocalarınızı özlemiyor musunuz? Hepinizin erkeği uzakta biliyorum. Ah, sorma. Benimki beş yıldır Trakyalarda. Benimki ara sıra geliyor. Ama kalkanını çıkarmasıyla tekrar kuşanıp pır diye gitmesi bir oluyor. Erkek diye bir şey kalmadı ortalıkta. Ne dost, ne bir koca. Millet osluların ihanetinden sonra erkek kıtlığına ne çare bulacağımızı bilemez olduk. Bir yolunu bulursam, benimle birleşip savaşa son vermeye var mısınız? Ben varım. Tanrılar tanık. Sırtımdakini rehine verip parasıyla hemencecik şarap içmekte gerekse varım bu işte. Ben barış olacağını bilsem şu dağların tepesine bile çıkardım. Dinleyin öyleyse. Kendime saklayacak değilim ya bu işi. Ey kadınlar, biz eğer kocalarımızı barışa zorlamak istiyorsak göz alacağımız bir şey var. Nedir o? Söyle. Göz alacak mısınız ama? Alacağız. Ölse de alacağız. Peki öyleyse, göz alacağınız şey. Erkeklere karalık etmemektir. <Gülüyor> ne oldu? Ne var? Ne kaçıyorsunuz? Nereye? Hey! Ne oluyorsunuz? Ne diye asıldı suratlarınız? Ne oldu size birdenbire? Nedir bu sızlamalar? Yapacak mısınız, yapmayacak mısınız dediğimi? Nedir sizi böyle ürküten? Ben yapmam bu dediğini. Ne yalan söyleyeyim. Savaşın süreceği varsa sürsün. Peki Lampito. Hemen bir yemin etsek bozulmayacak bir yemin. Nasıl yemin edeceğimizi söyle, edelim. Haklısın. Çavuşumuz nerede? Ne bakıp duruyorsun? Yatır önümüze kalkanı. Biriniz de bana bir kurbanlık getirin. Lisisrata, bize nasıl bir yemin ettireceksin? Nasıl mı? Kalkan üzerine. Esil hosta böyle yapmıştı hani, bir kurban keserek. Sakın ha lisistrata. Barış için kalkan üzerine yemin etme. Ne üzerine yemin edelim öyleyse? Ee, bir beyaz at bulup onu mu kurban etsek? Beyaz at mı? Nereden bulacağız beyaz atı? Hadi karar verin nasıl yemin edeceksek edelim. Bak istersen ben sana söyleyeyim. Kalkan yerine ortaya kocaman bir sarak koyalım. Bir testi tasos şarabını kuyun niyetine boğazlayalım. Sonra da an içelim. Şarabı su katmayacağımıza. Yeminim böylesine can kurban. Birisi içeriden bir sarak ile bir testi getirsin. Amanın dostlar bu ne sarak... Dokunur dokunmaz sarhoş oluyor insan Bırak onu da testiye al eline Ey inanç tanrıçası Ve sen ey sevgi sarığı Bu kurbanı kabul et Ve biz kadınların dileğini yerine getir İşte kan dediğim böyle olur Ne akıyor mübarek Mis gibi de kokuyor Kadınlar bırakın da şu anda ilkim ben içeyim Yoo sıra senin değilse içemezsin Hepiniz tutun sarığı Hadi Lampito Biriniz tekrarlayacak benim söyleyeceklerimi Sonra da hepiniz and içeceksiniz. İster koca ister dost, dünyada hiçbir erkeğe. İster koca ister dost, dünyada hiçbir erkeğe. Kendimi vermeyeceğim. Kendimi vermeyeceğim. Hadi tekrarla. Ah, nisstren dizlerimin boy çözü diyor. Açılıp saçılacağım, süsleneceğim. Açılıp saçılacağım, süsleneceğim. Erkeğim benim için yanıp tutuşacak. Erkeğim benim için yanıp tutuşacak. Yine de kendi isteğimle teslim olmayacağım. Yine de kendi isteğimle teslim olmayacağım. Zor kullanacak olursa, zor kullanacak olursa, zorluk çıkaracağım ve taş gibi katı olacağım. Zorluk çıkaracağım ve taş gibi katı olacağım. Mart kedisine dönmeyeceğim. Mart kedisine dönmeyeceğim. Mart kedisine dönmeyeceğim. Yeminimi tutmazsam bu şaraptan içmek nasip olmasın. Yeminimi tutmazsam bu şaraptan içmek nasip olmasın. Yeminimi tutmazsam bu şarap su olsun. Yeminimi tutmazsam bu şarap su olsun. Hepiniz yemin ediyor musunuz? Zeus adına, adına yemin ediyoruz. Getir, ilk önce beni içeyim. Payın kadar iç, biz de içelim, dost olalım. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, e, bölümlerimizi dinlediniz. Oyunumuzun müzikli bir oyun olduğunu, danslı e, bir e, oyun olduğunu da hatırlatalım. Danslarımızı Devlet Balesi'nden koreograf arkadaşımız yapıyor. Müzikleri de e, Nilgün Demirağ'ı besteledi. Hem e, Türk motifleriyle hem de Yunan motifleriyle. Şimdi ben oyuncularımızın isimlerini size sayayım. E, Eczacık Fakültesi öğrencileri olduğunu söylemiştim. Betül Gündüz, Zühal Karabağ, Dilan Eroğlu, Melike Ulusoy... Esra Kızar, Selin Seyhun, Nimet Yüksel, Beyza Şahin, Betül Parlak, Rümeysa Gül, Elif İdil Gökçay, Sibel Akyüz. Şimdi arkadaşlarım da e, büyük bölümü burada. Kendileriyle bir küçük söyleşi e, sunmak istiyoruz size. E, şeyden Betül'den başlayalım. Böyle gidelim böyle sırasıyla. E, e, kendinizi bize tanıtın. Yani e, tiyatro merakı da içi, söyle, söyleşinin içinde olsun. Bu... E, e, ...ve şunu da sorayım bir yönetmen olarak... ...mutlu musunuz hep birazdan? Evet <gülüyor> çok <mutluyuz. gülüyor> Buyurun. Ee, ben kendimi tanıtayım önce, ben Betül Gündüz... ...İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okuyorum, üçüncü sınıfım. Ee, ben Ülke Hoca'yla geçen sene okulumuzdaki bir sanat kulübü vasıtasıyla tanıştım... ...birlikte kendisiyle... ...çalışmalar yürütüyorduk... ...daha sonra Eczacı Odası'nın... ...böyle bir tiyatro topluluğunun... ...olduğunu öğrenince... ...buraya katılmayı çok istedim... ...kendisiyle birlikte fakültemizde... ...tiyatroya merakı... ...ilgisi olan arkadaşlarla birlikte... ...bu yola başladık... ...başladığımızda düşündüklerimizden... ...şu an çok çok ilerideyiz... ...danslar... ...müzikler... ...çok kaliteli bir oyun... ...zaten çalışıyoruz. Ee, arkadaşlarımızla... ...mutluyuz bunu çalışmaktan. Yani Ne söyleyebilirim daha fazla bilmiyorum ama... E, ...muhakkak izlenmesi... ...gereken bir oyun bence. Betül Parlak, İstanbul Üniversitesi... ...Ezacık Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Ben de... ...geçmişten bu yana her zaman... ...tiyatroya mer merakım vardı ve... Tiyatro kulübüne katıldım ben de ee, çalışmalarımız oldu uzun süredir ve ileride de turnelere katılacağız ve çok heyecanlıyım mutluyum. <gülüyor> ben Dilan Eroğlu ben de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okuyorum. Ee... Benim de tiyatroyla e, tanışmam, Betül arkadaşım sayesinde oldu aslında. Ve çok da mutluyum böyle bir grubun içinde yer almaktan, böyle bir oyunda oynamaktan. E, çünkü hem böyle bir zamanda e, bir kadının ne kadar güçlü olabileceğini istediği zaman e, iktidara bile oynayabileceğini e, gösteren bir oyun. E, böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Ben Beyza Şahin, İstanbul Üniversitesi birinci sınıf öğrencisiyim. Aslında bu kadar ciddi bir iş olduğunu bilmiyordum. Ben ileride sunumlarda hani toplum önünde konuşmak için bana yardımcı olur diye tiyatro kulübüne katılmak istemiştim. Ama şu an kostümlerimiz hazırlanıyor, turnelerimiz olacak. Artık mizasen olarak her şeye çok dikkat ediyoruz. Yani çok hoşlanıyorum burada olmaktan. İyi ki katılmışım. Mutlaka izleyin. Esra Kızlar, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de Betül Gündüz arkadaşım sayesinde bu sanat kulübünü tanıdım. İyi ki tanınmışım. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Oynadığımız ortamı çok seviyorum. Hocalarımı çok seviyorum. Yani en önemlisi bence oynadığımız ortamda rahat olmak. Yani bu oyuna enerjimizi vermemiz açısından çok önemli. Ben o yüzden çok rahatım. Enerjimi çok iyi şekilde verebiliyorum. Yani iyi ki tanımışım herkesi, arkadaşlarımı. Kocamı da çok seviyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben Rümey Gül, İstanbul Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de tiyatroda kadın korabaşı rolündeyim. İlk tiyatro deneyimim. Çalışmalarımız her hafta oluyor ve çok güzel geçiyor. Çalışmalarımızı zevkle geçiriyorum. Ben de Betül arkadaşımla tanışmıştım tiyatroyla. İşte i̇lk tiyatro deneyimim olduğu için ama Ülke Hocamız bize çok yardım ediyor. Çok profesyonel çalıştırıyor. yani e, Arkadaşlarımla da çok güzel geçiyor. Çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben Selim Seyhun. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Kinesiyas rolündeyim. Karısı için deliren bir tipleme. Ben ee, Benim lisede ve ilkokulda dans ve tiyatro geçmişim olmuştu. Burada e, oyunumuzda dans olması büyük bir şans oldu benim için de. Koreografilerimiz harika, müzikle uyumu, giyeceğimiz kostümler, arkadaşlarım söyledi ama hani gerçekten mükemmel ötesi bir ambiyans. Ayrıca hepimizin böyle arkadaşlığı, birbirimize olan saygısı, sevgisi, hocamızla harika iletişimimiz. Bunların hepsi çok çok anlamlı. Haydi izleyin. <gülüyor> Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Aybaz.